Bismillah. Elhamdülillah ve ve selam ala Rasulillah. Selamünaleyküm ve rahmetullah. <gülüyor> Sevgili arkadaşlar, <gülüyor> bu dönemin son e, tefsir dersini işleyeceğiz. Önümüzdeki sezon e, Mevlana gösterir. İnşallah devam ederiz. E, Haziranla birlikte malum e, bazı dersleri ara veriliyor. Onun yerine başka dersler başlıyor. Rabbim hayırlara vesile kılsın. Kur'an dersleri hayatımız boyunca hiç bitmemesi lazım. Bir ders biter, diğer ders başlar. Hani hatim yapılırken duadan aşağıdan bazı sureler okunur. Felaknas sureler okunur. Sonra Fatiha'dan başlanılır. Ve Bakara suresinin ilk beş ayeti okunarak nokta konulur. Yani o devam edecektir. Sure başlanmıştır ve yarıda bırakılmıştır ilk beş ayet okunarak. Biten bir şey daire gibi eklenecek ve devam edecektir. Yeniden başlamak, bitirmek yeniden başlamak demektir. Bir işe bir işten faali olduğun zaman başka bir işe yapış. Kur'an hele hayatımız boyunca ee, bitirip de bir kenara koyacağımız e, bir kitap değildir. Onun bizi, hayatın bizi bitirmemesi için bizim onunla sürekli bir ilişkimiz e, gerekir. Suyun balığa ihtiyacı var mıdır bilmiyoruz ama balığın suya ihtiyacı çoktur. Evet. Balık su olmadan yaşayamaz. E, o yüzden bizim de Kur'an'a bakışımız balığın suya bakışı gibi olmalı. Zaten suya benzeten Kur'an'dır. Kur'an rahmet olarak ifade eder hem kendini hem gökten inen yağmuru. Evet. Bugün Kur'an hakkında genel bir değerlendirme yapmaya çalışacağım. Bildiğimiz bazı konuları hatırlatmaya ve Kur'an'ın hayatımızdaki yerini e, yeniden ve yine sorgulamaya e, gayret edeceğim inşallah. Evet. Hani ayet-i kerimede Estağfirullah Ya eyyühellezine amenüstecebu lillahi ve lirrasul izâ deâkum limâ yuhiyekum buyurulur. Allah'ın ve Rasulünün size hayat veren mesajlarına çağrıldığınız zaman ona icabet edin. Kur'an'ın ve sünnetin mesajı, hayat veren mesajdır. Yani hayat, yaşayış, bir şeyin esas künhüne vakıf olmak, doya doya onu özümsemek ancak Kur'an ve sünnet sayesinde olacaktır. Kur'an'ı ve sünneti birbirinden ayıran zihniyetler var. Birkaç cümleyle o konuya girmiş olayım. Kur'an'ın bazı e, klasik akımlardan söz gelemi belirli oranda selefilik e, ve onların bazı kolları e, Kur'an'ı biraz geri plana atarlar. E, hadis rivayetlerini dinin e, en önemli kaynağı gibi görürler. Tarihte de bunlara zaten ehli hadis denilir idi. Evet. Evet. Yer yer hadis rivayetlerinin ayetleri bile neskedebileceği konusunda değerlendirme yaparlar. Hatta nice konuda hadisleri merkeze alıp ayetleri hadis ışığında tevil ederler. Ve hadisleri ki mütevatir olmayan ahad haberleri akaitte delil kabul ederek ciddi manada bize göre problemlere yol açarlar. Yani dini şüpheli zan içeren e, kesin olmayan e, delillere dayandırırlar. E, hadis sayı bile olsa ahad haber olduğu müddetçe yani bir iki sahabeden rivayet edilen onlardan da bir iki ravinin rivayet ettiği e, e, hadisler sayı hadisler olsa ahad haber diye değerlendirilir. Bunlar, peygamberin o kelimelerle, o lafızlarla söylediği zannedilen sözlerdir, rivayetlerdir. Ee, kesinlik söz konusu değildir. Ee, peygamberin o kelimelerle söylediği kesin olan had hadislere mütevatir hadis deriz. Evet. Onların e, akayitte delil teşkil etmesi e, genel kabul içindedir. E, ama ahad haberlerin e, akide belirlemesi konusu e, çok ciddi bir probleme sebep olur. Bununla birlikte bundan daha tehlikeli bir akım vardır ki mealcelik diyoruz yer yer. E, sünneti hadisleri tümüyle reddedip peygambersiz bir Kur'an'ı açıklamak. Evet, her şeyi akla yansıtmak, vurmak. Peygamberden boşalan yeri ya kendisi veya hocası, abisi dolduracak, onu önemsememek. Evet. Bu anlayış da birinci anlayıştan daha belki tehlikeli bir durum arz eder. Kur'an-ı Kerim'in Allah'a ve Rasulüne itaat edin ifadelerini değişik tabirlerle Rasulü farklı anlamlandırarak e, vabı efendim atıf harfi gibi görmeyerek e, sadece Allah'a itaat edilmesi gerektiğini e, vurgulamaya çalışırlar. Dolayısıyla peygamberin fonksiyonu yoktur sadece Kur'an getirmiştir. O kadar. Ama kendilerinin fonksiyonu peygamberden daha çoktur. Peygamberin açıklama hakkı yok dini de kendileri ulu orta açıklama hakkını, yetkisini kendilerinde görürler. Tabi bu ciddi manada modernizmden etkilenen e, ağalara, şeyhlere, e, yarım hocalara tavır alırken peygambere de bu noktada eee istismar eden, dini yarım anlayan, e, dinden geçinen insanların e, zaaflarını farkında olarak olmayarak peygambere de yüklemiş olurlar. Evet. Kur'ansız peygamber nasıl izah edilmezse, doğru anlaşılmazsa, e, Kur'an'ın anlattığı peygamber doğru bir peygamber anlayışı için şartsa, yine peygambersiz Kur'an'da doğru anlaşılmaz. Evet. Peygamberin e, sünnetiyle e, ete kemiğe büründürdüğü, hayata geçirdiği, uygulamaya yönelik e, nasıl uygulanacağını gösterdiği ayetler artık ee, birer teori olmaktan, birer nazariye birer nasıl uygulanacağı belli olmayan e, kitabi bilgi olmaktan çıkar ve e, hayatı anlamlandırır. Yaşayışı güzelleştirir. İnsanı kemale doğru yönlendirir. <gülüyor> i̇şte Kur'an ve Sünnet e, tabir caizse etle kemik gibidir etle evet tırnak demiyorum etle kemik gibidir. Evet. Biri işin iskeleti ana çerçevesi öteki de e, onu e, yaşayışa yönlendiren e, onun elbisesi e, etidir. Evet. Birinci yaklaşım Kur'an'ı yer yer gölgede bırakan nasih mensuh yaklaşımını da içeren e, hadis olmadan e, din olmaz ama ayetler olmadan sanki din olur gibi bir yaklaşımı çağrıştıran ve dini sadece ilk üç nesle e, ait açıklama yapma tefsir etme hakkını e, onlarda gören e, hayatı donduran bir e, yaklaşım sergiler e, hadislerin zahirine bakar mecazları kabul etmez e, tefsir etmek dini açıklama fetva verme Efendim içtihat yapma hakkının sadece e, asap tabiin ve tebeu tabiine ait olduğunu ve dinin ancak onların açıkladığı anlamda açıklanabileceğini onların aşılamayacağını e, tefsir yapma hakkının da onlara ait olduğu için e, başka Müslümanların e, sadece o, o dönemde yazılmış tefsir kitaplarını okuyabilip açıklayabileceklerini ama kendileri Kur'an'ı anlama gayretinde bulunamayacaklarını ee, söyleyen bir yaklaşım savunurlar. Ee, tabii bu gelişen hayatı e, takip edememektir. Hayatın gerisinde kalmaktır. Tekrar etmektir. Şerhçi bir anlayıştır. Ezberci bir yaklaşımdır. Taklitçi bir e, e, zihniyettir. E, biz Kur'an'ın belirli zamanda insanların kendi ellerinde olmayan sebeplerden dolayı belirli yerlerde, belirli zamanlarda dünyaya gelenlere bir ayrıcalık tanınacağını düşünmüyoruz. Allah zerre kadar kullarına zulmetmez. O yüzden de filan yerde doğmak, filan zamanda doğmak bir fazilet veya e, bir e, altta kalmanın bir özelliği olarak gösterilemez. Evet. insan kendi yaptıklarından dolayı veya yapması gerekirken terk ettiklerinden dolayı e, faziletli olur veya faziletli olmaktan uzaklaşır. Evet. Ve Kur'an'da böyle bir tasnif söz konusu değildir. Evet, yani belirli zamanda dünyaya gelenlerin dini açıklama veya dinle alakalı hüküm verme yetkisi olup, ümmetin en hayırlısı olma vasfı değerlendirilmiş değildir. Bütün müminlere, bütün insanlara hitap eder Kur'an. Evet, evet, ikinci anlayış mealcilik yaklaşımı e, değişik şekillerde kendini gösteriyor. E, giderek de e, özellikle üniversite camialarında e, yaygınlık kazanıyor. E, problem olmak yönüyle e, geniş kitlelere mal ediliyor. Bu önce mucizelerin e, aklileşmesi şeklinde e, ilk planda ortaya çıktı. E, tarihselcilik olarak devam etti. Ve şimdi nice ibadetlerin e, e, asli yapısından uzaklaşmasına kadar iş vardırıldı. Biraz açıklayayım söylediklerimi. Evet. E, Sünnetullah ayetlerinden yola çıkarak e, e, mucizeleri akla da ters gördüklerinden e, mucizeyi kabul etmemek e, biraz da batı kafasıyla olaylara bakıldığı için e, peygamberler eliyle de olağanüstü bir şeylerin ortaya konduğunu e, Kur'an'daki ayetlere rağmen e, kabul etmekte zorlanmak veya hiç kabul etmemek e, ki bu Fazlur Rahman'da vardır Muhammed Esed'de vardır Belirli oranda Mustafa İslamoğlu'nda vardır Aklı öne çıkartan Bazı modernist Düşünce adamlarında Veya müfessirlerde vardır Mesela Bayraktar da vardır Ankara Ekolü'nde Daha çok vardır Evet. Ee, evet. Yani Hz. Meryem'in babasız dünyaya geldiği konusunu e, bu şekilde görmezler. İlla akli bir şeye dayandırmak durumunu olurlar. İşte Kızıldeniz'in yarılmasını metcezir olayıyla izah ederler. Ee, Hz. Meryem'in çocuk dünyaya getirmesini söz Bayraktar Hoca kendi kendini dölledi. iki cinsiyeti vardı Hz. Meryem'in diyecek kadar bir tuhaf açıklamalarla işi aklileştirirken daha anormalleştirir. Yani güya, aklı izah yaparken hiç örneği olmayan böyle bir çıkarımlarda bulunurlar. Evet, bunun yanında Evet. E, tarihselcilik e, görüşü hepiniz bilirsiniz. Rahman'ın Hristiyan kültüründen e, aldığı ve Müslümanlara da Kur'an'a da e, yönelik çıkarımlarda bulunduğu anlayış. E, Cezayir müeyyidelerin özellikle had cezalarının Batılılara pek şirin gelmediği için e, humanisti yaklaşıma biraz ters olduğu için e, hafifletilmesi e, gibi izah edilir. Sözgelimi hırsızlık suçu, diğer e, hat cezası olan diğer suçlar da öyledir. Bunlar e, suçtur, günahtır, kötüdür. Ama buna verilen el kesme cezası tarihi bir cezadır. Bu tarihseldir şimdi de ceza verilmeli ama bugüne göre işte hapis cezası ve benzeri kanunların öngördüğü cezalar verilmelidir. Kur'an el kesmek derken onu tarihsel bir ceza olarak kendi döneminde böyle bir cezayı uygun görmüş. Sonra da insanlar kendi istedikleri gibi bir ceza versinler diye değerlendirmiş. Bu. Halk arasında tarihselcilik yaygındır. Halk der ki bir ayeti okursunuz veya böyle ceza sistemini gündeme getirirsiniz. Doğru ayettir, iman ederiz ama zaman değişti. Şimdi devir başka. O eskidenmiş. Bu tür anlayışları duymuşsunuzdur halktan. Bunun modern ifadesi tarihselcilik olarak lanse edilir. Klasik ulemanın lehçesinde de bu nasih mensuh olarak gündeme gelir. Bu ayetin hükmü kaldırıldı. Bu ayet uygulanmaz. Bu ayet sadece Kur'an namazda okunur ama anlamı tatbik edilmez. Şeklinde izah edeceğimiz yaklaşım da aşağı yukarı aynı kapıya çıkar. Evet. Eğer Kur'an'da Kur'an ayetlerinin, hükümlerinin iptal olması anlamında e, ayetlerin birbirini veya hadis rivayetlerin ayetleri nesh olmuş olsaydı, Kur'an-ı Kerim'i bize tebliğ eden e, Resulullah'ın şu ayetin hükmü geçerli değildir. Bu ayet tatbik edilmemelidir. Bu ayetin hükmü filan ayetle neş olunmuştur. Diye zayıf bir rivayetle dahi bir söz bize ulaşmamıştır. Yani Kur'an'ı bize bütün olarak getiren peygamber hiçbir ayetin nesk edildiğinden bahsetmez ama alimlerin kendi çıkarımlarına göre kimisi 70 tane, kimisi 250-300 tane ayetin nesvedildiğini e, söylerler. Dolayısıyla bu yaklaşım e, ayetleri devre dışı bırakmaktır. Allah'ın ilminin kıyamete kadar, hükmünün kıyamete kadar e, ve tabi ki ondan sonra da geçerli olacağı anlayışını yok saymaktır. Evet. Biz neskin e, tabii ki vuku, vukuuna inanırız. Kur'an-ı Kerim'de iki ayette nesihden bahsedilir. Ama bu nesih, eski şeriatların neshedilmesidir. Yani Allah'ın dini olduğu halde tahrif edildiği için Hristiyanlık ve Yahudiliğin Kur'an'la neshedilmesi hükümlerinin kaldırılması geçersiz sayılması e, şeklinde değerlendiririz sonra iş e, modernist çizgi sadece Kur'an yeter anlayışı kendilerine Hanif adı verilen veren e, genç bazı kesimler tarafından namazı e, diğer ibadetleri bile e, nebevi usulden e, uzak, lügat anlamlarına indirgeyen bir e, namazı, ibadeti de yok saymayla eşit tutabileceğimiz bir anlayışsızlığa geldi. Efendim diyor, ben namazı yattığım yerden kılıyorum. Yani namaz, salat kelimesi, dua demektir. Ben duamı yatarken de yapıyorum. Evet. Yani nereden çıkartıyorsunuz? İşte günde beş defa rükudu, secdeydi, şu kadar rekattı. Kur'an'da bunlar yok. Kur'an'da yoksa dinde de yoktur. Tarihte bazıları öyle anlamışlar, yanlış anlamışlar. Evet. Dolayısıyla namaz yok. Zekat da temizlenmek, temizlenmek arınmak demektir. Öyle paradan, maldan Uzaklaşmak anlamına da gelmez. Şimdi hocanın biri anlatıyormuş da Allah insanlara benzemez, onun mekanı yoktur, gökte de değildir, şurada da değildir filan diye. Cemaatin biri demiş ki hocam sen Allah yoktur diyeceksin de bir türlü diyemedin. Yani orada değildir, burada değildir, orada yoktur filan diye. Konumuzla alakalı da benzer şey söylenebilir. Yani namaz yok, oruç yok, zekat yok. Yani sen ibadet diye bir şey yoktur diyeceksin de işte biraz zorlanıyorsun anlamında. Yani bu tür problemler daha artarak devam edecek. Böyle gözüküyor. Gaybı Allah bilir tabii. Yani bizim gençliğimizde hiç böyle kafa karıştıran hususlar yoktu. Sonra biraz biraz derken televizyonlar, internetler, facebooklar, twitterler, sanal alem, banal alem derken kafa karıştıracak ne kadar ne varsa onlar öne çıkartılıyor. Onlar Televizyonlarda saatlerce yer buluyor. Efendim neymiş? Ne bir farklı bir özellikmiş, Rasul farklı bir özellikmiş. Ne bir hata yaparmış da Rasul yapmazmış. Dolayısıyla neticeyi nereye getirecek? Ne bir yer Rasule itaat gerekmez. Anlayışına getirecek. <gülüyor> Bu tür yaklaşımlar giderek insanları çok daha etkilemeye başladı. Ee, ve değişiklik arıyor insanlar. Kesmiyor o e, din olarak kabul edilen hususlar. Tabii içinde hurafelerin, bidatlerin olduğu, e, halk dini veya devlet dini haline getiren bir din insanları kaba tabiriyle kesmeyebilir. Ama Kur'an ve sünnet dediğimiz dinin orijinali, esası işte onu da insanlar e, batıla karşı çıktığı gibi ona da karşı çıkmaya e, çok cesur olarak tavır takınıyorlar. Evet, klasik anlayışında, modern anlayışında içine karışan yanlışları, hurafeleri e, arın, o, arındırmak gerekiyor ve biz o hurafelere değil e, dost doğru dine yapışmamız icap ediyor. Dost doğru dinin temel ölçülerini Kur'an belirler. E, Kur'an belirler. Ama e, Allah Resulü Kur'an'ı bize tebliğ ettiği gibi e, onu hayatıyla, yaşayışıyla yani sünnetle en güzel açıklayan onu yorumlayan onu tatbik eden hem ahlak olarak hem ibadet olarak hem inanç esası olarak Kur'an'ı en iyi anlayıp bize ulaştıran bir işlev görür. Resulü devre dışı bırakırsak ondan boşalan yeri insanın hevası veya önem verdiği başka türlü hevai arzular dolduracaktır. Evet. <gülüyor> Kur'an tek kaynağımız değil ama ana kaynağımızdır. Kur'an'a ters hiçbir delil olmaz. Yani Allah Resulü'nün hiçbir sayı hadisi Kur'an'a ters düşmez eğer gerçekten Kur'an'a ters düşüyorsa, onunla uyum sağlamıyorsa Kur'an la raybe fih'tir Allah'tandır, onun korunmasını da Allah üzerine almıştır ama hadisler için aynı korunma sözü söz konusu değildir Kur'an'a ters düşen bir sözü Peygamberimizin söylediği kabul edilemez o ikinci bir tanrı değildir, Allah böyle diyecek ben de böyle diyorum Allah farklı bir doğru gündeme getirecek. Bir başka Tanrı gibi bir başkası ona muhalefet edecek. Peygamber böylesine ithamlardan, böylesine Allah'a ve kitaba ters düşecek yaklaşımlardan münezzehtir. Ama tabi ilimsiz olarak, yeterince Kur'anî ilimlere vakıf olmadan hemen bu hadis Kur'an'a ters düşüyor diye o civayeti tümüyle eleştirmek, suçlamak doğrudan başlayarak yanlış yere gitmek demektir. Bu değil tabi. Evet. Arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim anlaşılsın diye, yaşansın diye e, bireysel, ailevi, sosyal, siyasal problemlere çözüm getirsin diye indirilen bir kitaptır. E, o yüzden bu tür tartışmalara konu edilecek bir eser değildir. Yine e, bakıyorsunuz ki cemaatler ayetleri birbirleriyle çarpıştırıyor. O ayet okuyor, öteki ona itiraz ederek başka ayet okuyor. Yani silahların, mızrakların uçlarına ayetler yapıştırılmış, birbirleriyle savaştırılıyor. Senin ayetin mi ötekini dövecek, ötekinin ayeti mi berikini? Ne kadar çirkin yaklaşımlar bunlar. Kur'an ihtilafları çözmek için gönderilmiştir ihtilaf edelim, sürtüşelim, tartışalım efendim kendi görüşümüzü Kur'an'la destekleyelim diye gönderilmiş bir kitap değildir. Teslim olalım, inanalım, o ne diyorsa bizim görüşümüz de, bizim inancımız da, bizim mezhebimiz de bizim uygulamamız da o olsun için gönderilmiştir. Kur'an'a rağmen değil, Kur'an'ın istikametinde düşünmek, çözümler üretmek durumundayız. Tabi Kur'an'ı hem lügat anlamının kalıpları içerisinde peygamberin anladığı gibi anlayacağız. Hem de günümüze bulunduğumuz yere getireceğiz. Yani bulunduğumuz yerlerdeki eee Çağdaş problemlere Kur'an ayetleriyle çözüm getirmeye, ayetleri güncelleştirmeye bize hitap ediyor. Buradaki insana hitap ediyor. İşte şu, şöyle, şu, şu sorunlara şöyle çözüm getiriyor. Demek durumundayız. Yoksa eski tefsirleri tekrar ederek insanlığın Kur'an'dan yeterince nasip alacağı beklenemez. Çünkü o günün problemleri farklıydı. Bugünün problemleri farklı. O günkü müfessirlerin yaşamadıkları bugünün problemlerini tanımaları ve çözüm getirmeleri tabii ki beklenmez. Kur'an-ı Kerim niçin indirilmedi? Önce onu ifade edelim. Sonra Kur'an'ın indirilişinin ne anlamlara geldiğini rahatlıkla söyleyelim. Bir öllere okunsun diye indirilmedi. İki, anlamı önemsenmeden sadece hatim indirilsin diye Kur'an gönderilmedi. Efendim, kuru kuru ve sadece hafızlık yapılsın, Efendim anlamı ikinci planda kalsın, metni ezberlensin ve Güzel sesli hafızların dilinden güzel sesle terennüm edilsin diye indirilmedi. Tabi muska olsun diye hiç indirilmedi. Falcılık aracı olsun, kayıpları bulmaya vasıta olsun diye indirilmedi. Duvarlara asılsın, hattatların güzel yazılarına konu olup camileri süslesin, işte duvarları tezcin etsin, güzel hak çalışmalarına katkıda bulunsun diye de indirilmedi. Evet. Güzel Kur'an okuma yarışmaları yapılsın diye indirilmedi. Güzel yaşansın diye yani Hayata nasıl tatbik ediliyor? En güzel hayata tatbik etme, Kur'an'ı uygulama, belki yarışmaları diyebileceğimiz bir imtihan alanı kabul edilebilir. Ee, bu anlayışla yarışma yapılacaksa yapılmalı. Yoksa güzel Kur'an okuma yarışmaları yapılsın diye Kur'an indirilmedi. İşte malcilik veya hadislerin gölgesinde kalmış ikincil bir kitap olsun diye bilgiçlik taslanılsın parçacı yaklaşımla ele alınsın diye indirilmedi evet sayfalarına saygı duyulsun efendim söz gelimi musaf dediğimiz sayfalarına abdestsiz dokunulmasın Göbekten aşağı konulmasın, ee, kılıflar içerisinde duvarlara güzel e, e, bir bohçanın içerisine sarılıp bırakıl bırakılsın diye indirilmedi Kur'an. Evet, yani Mustafa koyduğumuz yerler e, yanmasın, arabaya koyarsak araba kazayı yapmasın. Dolayısıyla Musaf'ı bir koruyucu, bir bodyguard gibi olağanüstü böyle etkileri olan sayfalarının etkisiyle dünyadaki musibet ve belaları def edeceğimiz bir esrarengiz bir eser olarak indirilmedi Kur'an. Kur'an bir emanettir bize. Peygamberden ve ondan onunla bizim aramızdaki müminlerden bize ulaşan bir emanet. Kur'an devletiyle, Kur'an'ın hayata yansıyan yönleriyle, kıyafetiyle, ahlakıyla, Kur'an'ın çerçevesini çizdiği aile özellikleriyle, eğlencemize, yeme içmemize, yaşama biçimimize müdahalesiyle Kur'an bize bir emanettir. Nasıl Salih aleyhisselama ve onun kavmine bir emanet olarak Allah'ın kitabı gibi Allah'ın devesi tabir edilen deve emanet idi ve ona birkaç kişi zarar verdiği için bütün toplum cezalandırıldı. Bugün de ister devlet adamları ister e, işyankar insanların Kur'an'dan uzak, Kur'an'ı yok sayarcasına e, uygulamaları ve yaşayışları e, emanete ihanet kabul edilmesi ve mümkün ki onlara müdahale etmeyen Salih Aleyhisselam'ın kavmi gibi tüm toplumu o ihanete ortak olan ve emanete ihanet ettikleri için cezayı hak eden konuma getirdiğini unutmamalıyız. Zaten en büyük ceza Kur'ansız yaşamanın getirdiği kavostur, fitnedir, sıkıntılardır, problemdir. Allah'ın ekstra ceza vermesine gerek yok. Bizim dünyada huzurlu, mutlu olmamız için gönderdiği kitabı uygulamazsak zaten kendi kendimize en büyük cezayı vermiş oluyoruz evet Kur'an'a veya Kur'an'ın sahibine bir zarar verecek durumda değiliz ama hidayet için yol göstermek için elimizden tutup bizi en kestirme yoldan cennete ulaştırmak için gönderilen kitabı biz yok sayarsak kendimize yazık etmiş oluruz <gülüyor> bugün bunları yaşıyoruz. Kur'ansız devlet, Kur'ansız toplum, Kur'ansız eğitim, Kur'ansız ticaret evet. Ve her konuda. Evet. Kur'ansız devlet olursa nasıl olur? İşte bugünkü ve dünkü yaşadığımız gibi olur. Dünya rahat bile olsa ahiretin hiç rahat olacağını düşünemeyiz. Kaldı ki dünya da rahat olmaz. Bakara suresi 85. ayeti hatırlarsınız. Evet. Kitabın bir kısmını kabul edip bir kısmını kabul etmeyenler dünyada rezil ve rüsvay bir şekilde yaşayacaklar. Ahirette de en acıklı azaba çarptırılacaklar. Rezillik ve rüsvaylık Orta Doğu'da apaçık şekilde gözüküyor. Tabi içinde bulunduğumuz için buralarda gözükmüyor belki. Objektif olamıyoruz. Dışarıdan bir gözle bakamıyoruz. Kendimize ve topluma. Aslında Allah'tan, kitaptan uzak bir hayat gerçekten rezil bir hayattır şu sokaklardaki rezaleti görmüyor muyuz? Televizyonlardaki, bilgisayarlardaki rezaleti, okullardaki rezaleti, hükümetteki, devletteki rezaleti, onların uygulamalarındaki rezaleti görmüyorsak, Kur'an gözüyle bakmıyoruzdur olaya. Kur'an, kafirler için ne der? Kur'an'a inanmayan, Kur'an'ı yaşamayan insanlar için onların gözleri vardır, onunla görmezler. Yani görülmesi gereken hakkı, hakikati görmezler. Kulakları vardır, onunla işitmezler. Şimdi kafirler böyle. Ve bunu kendileri biraz kasıtlı olarak yapıyorlar. Görmeyeceğim, kabul etmeyeceğim, yok öyle bir şey. Var halbuki inkar edecek. Üstünü örtecek. Bilinçli bir tavırla yok diyor, görmüyorum diyor. Öyle bir şey. Burada biraz duralım arkadaşlar. Bir kafir olan bir şeyin üstünü örtüyor, yok sayıyor, görmezlikten geliyor. Gözü var, onunla hakkı görmüyor. Bir kafirin yaptığı bu tavır kadar Müslüman bilinçli bir tavırla batılı görmezlikten gelmek, onu yok saymak. Efendim küfrün kanunlarını, uygulamalarını, adetlerini, gayri İslami tavırları görmezlikten gelmek. Yani görmezlikten gelmek derken onlara karşı görev yapmamak anlamında değil, etkilenmemek, yok saymak. Gözü var Onunla batılı görmüyor. Kulağı var, batılıdan etkilenmiyor. Hale gelemiyoruz. Yani kafirlerin yanlış olarak uyguladığı, gözünü inancının dışındakini görmeyecek hale getirdiği bir durumu biz doğru olarak uygulamıyoruz. Yani inkar edemiyoruz. Yani yok sayamıyoruz. o kitabı peygamberi yok sayıyor biz yöneticileri yok sayamıyoruz o hakkı yok sayıyor biz batılı yok sayamıyoruz yok saysak sokakta gözümüzü korumakta zorlanmayacağız söz gelimi. yok görmüyorum bu batıl görmezlikten geliyorum yani harama bakmıyorum yok sayıyorum Kafir yapıyor ya bunu. Hakkı görmüyor. ki çok daha zor değil mi? Hak çünkü çok zahirdir, açıktır, bellidir. Batıl biraz daha gizlidir, sinsidir. Hak maskesi takar yer yer. Hakla batıl karışır. Buna rağmen o hakkı yok sayıyor da biz... Batılın o kadar etkisinde kalıyoruz. Hocam ne yapalım? Herkes böyle, çocuklar da böyle. Hocam ne yapalım? Ee, diğer esnaf da böyle yapıyor. Tabii ki post makinesini koyacağız. Ya kredisiz olmuyor. Ya sekreter e, alınacak hocam yani bir tane. Şu ölçülerde olacak, şu yaşlarda olacak. Ee, tabii beraberinde tüm Batılın her şeyi. Ee, beraber geliyor. Yani biz cahiliği görmezlikten gelemiyoruz. Yok sayamıyoruz. Allah var. Din var. Diğerleri yok. Batıl. Onlar suyun üzerindeki bir köpük gibi. Görüntüden ibaret. Aslı yok. Diyemiyoruz. Batıl burada çok daha öne çıkıyor o inkar ettiğini tam inkar ediyor. Biz inkar edemiyoruz tam anlamıyla. Etkisinde kalıyoruz. O tür şeylerin. Evet. Peki, Kur'an bunun için inmemiştir, ya ne için inmiştir? Ee, Kur'an'ı Kur'an nasıl tanımlar? birkaç ayetin manasını beraber değerlendirelim. İstvaz billah Velekat <gülüyor> yessernal Kur'an liz-zikre fehel mim Bu ayet efendim Kamer suresinde tam beş yerde tekrar edilir. Israrla vurgu yapılır. Evet. Yani and olsun ki Kur'an'ı öğüt alırsınız diye biz ne yaptık? Kolaylaştırdık. İçinizden hiç öğüt alan yok mu? Diyor ayet. Evet. Tefekkür edesiniz, düşünesiniz, öğüt alasınız diye Kur'an'ı kolaylaştırdık. Ama hiç ibret alan, öğüt alan yok mu? Yine e fellayede berunel Kur'an bu ayette Kur'an'da birkaç yerde tekrar edilir Muhammed Suresi 24 Nisa 82 gibi hala Kur'an üzerinde gereği gibi düşünmeyecekler mi Evet hala Kur'an üzerinde gerektiği gibi düşünmeyecekler mi efellayetede berunel Kur'an Evet bir ayette em alakulu bin ekfaluha. Yoksa kalplerinde kilit mi var? Kalpleri mi kilitli? Kur'an üzerinde düşünmüyorlar. Evet. Kitabun enzelnahu ileyk mübarekün liyeddebberu ayatihi ve liyetedzekkera ulul albab. İsra suresi 9. ayet. İsa Suresi'dir. İsra olmaz. Ama İsra Suresi demiş. Pardon. Bu ayet saat Suresi'nde olacak. Evet. Yani sana mübarek kitabı ayetlerimizi düşünsünler ve aklı olanlar öğüt alsınlar diye indirdik. Rahman Suresi'ndeki ayet eee inne haza'l-kur'an yahdi lin liyhdi lilleti hiye akvam Evet. Evet. Yani bu kitap bu Kur'an insanları en doğru yola ulaştırır, hidayet eder, kılavuzluk yapar. Evet. Peygamberin malum tek şikayeti vardır ümmetinden. Nedir o? Vekalet Resul ya Rabbi inne kavmittakazu haza'l Kur'ane mehcura. Ey Rabbim diyecek Resul benim kavmim, benim toplum toplumum Kur'andan mehcur, Kur'an'ı mehcur bıraktı, Kur'andan uzaklaştı. Kur'an'dan uzaklaştı. Devlet olarak uzaklaştı. Yaşayış olarak uzaklaştı. Anlayış olarak, okuma olarak her yönüyle. Tabi bütün şikayetlerin en merkezinde bu var. Problemlerin en özünde bu var. Evet. Ya eyyuhennâs et câetküm mev'izatum bir rabbiküm. Ey insanlar, size Rabbinizden bir memuza, bir öğüt, bir nasihat kitabı indirildi geldi. Ve şifa unli mafis sudur, göğüslerinizdekilere şifa olsun diye indirildi. Göğüslerde gönül vardır, kalp vardır. Göğüsler manevi hayatın e, mekanı kabul edilir, iç dünyamız, psikolojimiz. Evet, insanı insan yapan maddesinin dışındaki manevi özellikler. İşte psikolojimiz için, iç dünyamız için, gönlümüz için şifa olsun diye indirildi. Ve hüden ve hidayet olsun diye, yol göstersin diye, kılavuzluk yapsın diye indirildi. Ve rahmetün lil müminin ve müminlere rahmet olsun diye. Tabii Kur'an'dan nasip almayan insanlar rahmetten de uzak olurlar. Allah'ın merhametinden, rahmetinden, affından, onun yardımından da uzak olurlar. Evet. <gülüyor> Yine Ra'd suresindeki 11. ayeti bilirsiniz. Estağfirullah. Ela bizikrillahit tatma'innul kulub. Ancak Suresi 8. Ayet, 11. Ayet toplumsal değişimle alakalı. Ancak Allah'ın zikriyle kalpler ne olur? Mutmeyin olur. Allah'ın zikri Kur'an'dır her şeyden önce. Evet. Ve zikrimden uzak olan, ondan yüz çevirene ne var? Geçim sıkıntısı veya hayatın darlığı var. <gülüyor> Kıyamet gününde de ama olarak haşrı olmak var. Kur'an sayesinde şirkten, isyandan uzaklaşıp takva sahibi olanlara da ummadığı yerden rızıklanmak <gülüyor> ve çıkış yollarına ulaşmak var. Allah'ın yardımı söz konusu bir hadis beni çok etkiler Ahmet İbni Anbel'in müsnedinde geçer. Yine Dalimi'nin fezailinde ve Tirmizi'nin karında e, geçer. E, bu hadisi beraber bir değerlendirelim. Muhakkak ki ileride kapkaranlık geceler misali fitneler olacak. Buyurdu Resul. Asap onlardan kurtuluşun yolu nedir ya Resulallah diye sordular. Cevap verdi Allah'ın kitabı. O fitnelerden karanlık geceleri kaplayan o zulümattan kurtuluşun çözümü Kur'an dedi. Allah'ın kitabı. Onda sizden öncekilerin haberleri vardır. Bizden önceki olayları o kitaptan öğreniyoruz. Sizden sonrakilerin yine haberleri ve sizin de hükmünüz vardır. Hüküm kaynağınız odur. Kanunları oradan oluşturacaksınız. Geçmişten bahseder ve sizden sonrakilerden bahseder. O kesin bir çizgidir çerçevedir, o şaka değildir. Kim kibirlenerek onu terk ederse Allah onun belini kırar. Tabi mecazi anlamda. Evet. Kim kibirlenerek onu terk ederse Allah onun belini kırar. Kim ondan başka hidayet ararsa Allah onu saptırır. Allah Hidayet olarak onu gönderdi. Hüden lil müttakin, hüden lil nas. Olan kitap. O Allah'ın sapasağlam ipidir. Kulpudur. O apaçık bir nurdur. O hikmetli bir hatırlatmadır. O dosdoğru yoldur. Hevalar, arzular onun sayesinde kaymaz görüşler onun sayesinde dağılmaz, darmadağın olmaz. Alimler ona doymaz. Onun çokça tekrarı insana usanç vermez. Onun kişiyi hayran bırakan, hayretler içinde bırakan yönleri tükenmez. Kim onun ilmiyle ilimlenirse ileri gider. Kim onunla amel ederse ecre sevaba ulaşır. Kim onunla hükmederse adalet eyler. Kim ona tutunursa doğru yolu bulur. Sadaka Resulullah. Fi makal evke maka Kim onunla hükmederse adalet işler. Allah'ın indirdiğiyle hükmed, hükmetmeyenler zalim. Allah'ın indirdikleriyle hükmedenler ancak adil, adaletli. Yani kitapla hükmeden adil oluyor. Evet. Tabi Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen zalimdir, fasıktır, kafirdir, tavuttur da bunları sadece Ankara'da aramamak gerekir. Bir iş yerinde Allah'ın indirdiğiyle hükmetmiyorsa kişi deminki hükümler onun için de geçerlidir. Bir aile reisi evinde Allah'ın indirdiğine ters hükümler koyuyor, onları uyguluyorsa Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenlerin hükmü onun için de geçerlidir. Bir yönetici, bir efendim okul idarecisi veya şef veya ne bileyim amir, müdür Allah'ın kitabından değil de tağutların genelgelerinden onların kanun olarak sundukları hususlardan yola çıkarak Allah'ın indirdiğine ters uygulamalar yapıyorsa onun için de deminki hükümler geçerlidir. Evet sevgili arkadaşlar bugün biraz sohbet cinsinden Kur'an'la ilgili değerlendirmeler yapıyorduk. Kur'an'ı sık sık gündeme getiriyoruz, getireceğiz. Bu ileride de tekrar Kur'an'la ilgili dersler, konuşmalar yapacağız. Bu motivasyonumuzu artıracak, Kur'an'a ihtiyacımızı daha fazla belirginletecek. Ramazan da yaklaşıyor. İnşallah Kur'an'ı maliyle ile beraber okuyalım. Anlamını mutlaka beraber değerlendirelim. Arapça metni ile birlikte. Ve değişik Kur'an çalışmaları yapalım. Ailemizle beraber okuyalım. Bireysel okularak okuyalım. Bazı sorulara cevap aramak üzere yapalım. Bazı kelimeleri Kur'an'dan tarayalım, öyle okuyalım. Efendim e, ama mutlaka o hayat kitabımız olsun. En fazla onunla ilgilenelim. E, evet. Ahkam ayetlerini çıkartalım. Onları metniyle, maliyle belleyelim. Efendim, mesaj içeren davetçinin direkt ilgilendiği, ilgilenmesi gereken konulardaki ayetleri öne çıkartalım. Evvela başkası için değil de kendimiz için okuyalım Kur'an'ı. Bizim kitabımız. Bizi yola getirmek, bizi yoldan çıkartmamak, bizi dosdoğru yol üzerinde cennete doğru yardımcı olarak oraya ulaştırmak e, gayesi güttüğünü unutmayalım Kur'an'ı. Evet. Ve e, mutlaka 3-4 ay içerisinde bir Kur'an'ı maliyle birlikte okumanız gerekiyor. Ne tür işle meşgul olursanız olun, <gülüyor> ne tür İlimle uğraşırsanız uğraşın. Mutlaka üç ay, dört ay içerisinde daha gecikmeden bir maalli hatim yapmanız. Bitirince tekrar bir daha başlamanız. Her mal okuyuşta bir başkasının malini okuyarak ve her mal okuyuşta güncel çıkarımlarla alakalı Kur'an'a bir soru sorarak Kur'an benden ne istiyor? Mesela Kur'an'da İslam nasıl zafere ulaşır? Efendim Kur'an toplumun nasıl düzeleceğine dair çözümler getiriyor. Ve benzeri. Bütün ayetlere aynı soruyu soracağız. Yani Kur'an'a belirli bir bakış açısıyla yöneleceğiz. Ama bu bakış açısı ön yargı mahiyetinde değil. Öğrenmek anlamında. Evet. Ee, sabah namazından sonra veya sabah namazından önce seher vakti e, Kur'an'ı okursak çok daha bereketli olur. E, hem gecenin en güzel zamanı teheccüd yapmış Kur'an'ı okumuş oluruz hem de günlük yorgunluğun koşuşturmanın bizi kuşatmasına müsaade etmeden uygun zamanı değerlendirmiş oluruz inşallah. Evet. Ben bugünlük bu kadar sohbet olsun diye ile yetineceğim inşallah. Allah hepinizden ee, Kur'an e, ehli insanlar e, olarak Kur'an'a hizmet eden Kur'an'ın da kendisine yol açtığı, yol gösterdiği e, Kur'an ehli insanlar olmamızı nasip etsin inşallah. Evet. Velhamdülillahi <gülüyor> Rabbil